Heyyet-i Sıhhiye'ye. On beş sene evvel rehberin başında yazıldığı gibi, bazı gençler kendilerinin hayatı ı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillah için o rehber dersini verdim. O risale, bir iki haşiye müstesna, hem Isparta hükümeti, hem Denizli mahkemesinde, hem Ankara'nın ağır ceza ve temyiz mahkemesinin iki sene ellerinde kalması neticesinde, beraat kazanması, ve tamamen Risale-i Nur külliyatı, rehber de içinde olduğu halde iade edilmesi ve bir nüshası Ankara Emniyet Müdürünün eline geçmesiyle, rehberin başında yazıldığı gibi, bir tek kelimesine ilişmesiyle, ahirinde gelen cümleyi okuyunca, hakikati anlaması ve intişarına mani olmaması. Hem binlerce nüsha intişar ettiği halde, hiçbir yerde bir zarar, bir itiraz görülmemesi, Hatta Mersin'in Tarsus kazasında birkaç nur kitaplarını müsaade ederek, gençlik rehberi de içinde olduğu halde Ankara'ya gönderilip, tetkik ettirildikten sonra, vilayetin emriyle tamamen serbesttir diye resmi vesika vermeleri ve İstanbul'da tab edildiği zamanda kanunen beş altı makama gönderildiği ve ellerinde beş altı ay kaldığı halde ilişmemeleri, rehberin ehemmiyetini ve kanunen dahi serbest olduğunu ispat ediyor. Sonra binden fazla gençler Ankara ve sair vilayetlerin mekteplerinde ondan vatan, millet, alat cihetinde istifade ettikleri ve hiç kimse zarar görmediği halde birden hiçbir medarı mesuliyet olmayan bir iki kelimeye yanlış mana vermek, mesela gençlik rehberi namını vermekle bir suç mevzu yapmışlar. Biri de müellifi tab etmemiş, kendi bir icare hasta yatağındayken gençler tab ettikleri halde şahsi nüfuz temini için yazılmış diye suç mevzu yapıp tab edene değil de müellifini ağır cezaya vermek, hem zorla oraya celbetmek, halbuki 15 sene evvel yazılmış ve af kanunu ve mürûr-u zamanı hem beraati görmüş. Öyleyse bütün bütün kanunsuz olarak bir garaza binaen müellifine bu kadar musırrane ilişiyorlar. Ben de diyorum ki, on vecihle kanunsuz bu kadar musırrane hastalığım zamanında iktidarım harici beni mahkemeye vermenin sebebi, rehberin vatana, millete, asayişe pek büyük faydası olduğu için anarşilik ve dinsizlik hesabına ilişiyorlar diye ihtimal veriyorum. Şimdi bu kanun namına garazkaraana kanunsuzluk hesabına beni cebren zorla İstanbul'a mahkemeye sevk etmekte benim çok ihtiyarlık zafiyetim ve zehirli şiddetli hastalığım kat'ien tıbben fenlen mazereti kat'i olduğu gibi dört defa o noktadan rapor alıp onlara gönderdiğimiz halde yine ısrarla beni zorlamakta olduklarından pek şiddetli ruhuma dokunmuş. Daha benim mahkeme ve idare huzurunda konuşmak iktidarım haricindedir. Konuşsam da vatan, millet ve asayişe zarar vermek fikriyle çalışan ve beni hilafı kanun muhakeme edenlerin yüzüne vurmaya mecbur olacağım. Daha bu kadar zulme tahammül edemeyeceğim. Bu ise ehemmiyetli başka bir nevi hastalıktır. Hem vatana bu manevi hastalık zarar vermek ihtimali var. Şimdi heyeti sıhhiye'den ricam Beni tanıyanlar ve benimle yakından alakadar olanlar ve hizmet edenler biliyorlar ki, gizli düşmanlarım müteaddid defadır beni zehirliyorlar. Tegaddi edemiyorum, hatta hizmetçimle beş dakikadan fazla konuşamıyorum. Hem başımda şiddetli ve devamlı nezle ve bir gözüm o nezleden ağrıyor ve akıyor. Müzmin kulunç ve şiddetli ile hastayım. Hem 28 sene gurbette kaldığımdan ve başkalarının muavenetini kabul etmediğimden pek zarurette yaşadığım için zafiyet fazladır. Hatta zorla merdivenden çıkıyorum. Zarureti kati olmazsa beş dakika konuşamıyorum, yoruluyorum. Ben sabık mahkemelerde hem Risale-i Nur hem Risale-i Nur talebeleri için tahammül ediyordum ve tam hakikatı izhar etmiyordum. Bir derece zulümlerine tahammül edip haksızlıklarını yüzlerine vurmuyordum. Ta masumlara, asayişe zarar gelmesin diye sabır ve her nevi zulüm ve işkencelere tahammül ediyordum. Şimdi ise Risale-i Nur'a alemi İslam sahip çıktı. Nur talebeleri de benim müsamahama ve düşmanlarıma ilişmemekliğime ve zulümlerine sükût etmeme ihtiyaçları kalmadı. Onun için benim damarıma pek şiddetli dokunulduğunda irade ve ihtiyarım haricinde karşıma çıkan gizli düşmanlarımın bana zararlarına vesile olan Beni cezalandırmaya çalışanlara hakikati çıplak olarak böyle söyleyeceğim. Sükût şimdi izhar edilmeyecek. Madem hakikat böyledir, heyeti sıhhiye benim hem maddi hem manevi, hem sinir, hem kalp, hem nezleli baş hastalıklarım, hem kulunç ve sancı ve mahkemelerde konuşma iktidarsızlığı ve hem madem resmen vekillerim oradadırlar, hem tab edenler de oradadırlar. İstinabe suretiyle ifademin alınması için, fenni ve tehlikeli hastalığı var şeklinde rapor verilmesini rica ederim. Emir Dağı'nda Said Nursi Aziz ve mübarek müşfik üstadım, bu arizamı Nur'la alakadar ve haç refiklerimden kara koçanlı Hacı Sabri kardeşim ile takdim ediyorum. Evvela, mübarek ellerinizi kemal-i ihtiramla takbil eder, bu aciz ve pür taksir kardeşiniz, ve talebenizi müstecap ve mübarek duanızda dahil buyurmanızı istirham eylerim. Saniyen Hacı Sabri kardeşinizi ve diğer yeni alakadarları da dualarınıza dahil buyurmanızı rica ederim. Salisen kardeşim hüsrev gerek zatı ı alilerinin gerekse diğer kardeşlerin mektuplarını emirlerinize atfen göndermekte devam ettiği için lillâilhamd vaziyetten haberdar bulunuyoruz. Rabian Gerek Hüssef kardeşimin ve gerek Ceylan'ın gönderdikleri eserleri kardeşlere verdim ve parasını kendilerine gönderdim. Urfa'dan biraz daha istedim. Gelince inşallah onları da talebelere vereceğim. Eserlerden bir takımını Hacı Sabri almıştır. Hamisen, Reisi Cumhur'un nutkundan gelen müjdeli istihracın tahakkuk etmesini eltafı ilahiyeden niyaz ederiz. Sadisen Nurun neşri ve fütüvahati için Rahim ve Kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispetle istihdamımız lillâhilhamd devam ediyor. Akşamları nurlu cemaatten mürekkep fakirhanemize gelen cemaate Tedrisat-ı Nuriyede devam olunuyor. Malatya seyahatimde oradaki ala kadarların çalışma tarzlarını söyledim. Büyük doğucuların bu fakiri kendi zümrelerine katmak hususundaki tekliflerine Büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür? diye sordum. Evet dedikleri için sizin yalnız imani ve Kur'ani mesaildeki müşkillerinizi ve izahını arzu ettiğiniz noktaları Risale-i Nur'un yardımı ile halle çalışırım. Benim mesleğim ihtiyar ve şuurum taalluk etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. İman ve Kur'an meselelerinize hem fikirinizim. Fakat siyasetle iştigal edemem, mealinde cevap verdim. Yalnız bu zümreden nurlarla alakadar olanlar var. Onların el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını, Kur'ani hattı öğrenmeye gayret etmelerini rica ettim. Malatya, Urfa, Antep'tekileri eserleri edinmeye ve alakalarını artırmaya acizane yazılarımla teşvik etmekteyim. Şimdilik mesai-i nuriyem böyledir. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamd ve şükür olsun ki, hesapsız kusurlarımla beraber bu Kur'ani ve imani hizmette istihdama layık görmüştür. Elbette mübarek ve müşfik üstadımın duaları bereketiyle Zümre-i Nuriye'nin aciz bir ferdi olmakta devam ve öylece Livai-i Ahmedî vesselam tahtında toplananlardan olurum. Tekrar tekrar mübarek ellerinizi kemale tazimle takbîl eyler. Ala kadar kardeşlerimin de selam, dua ve ihtiramlarını arz ederim. Muhitinizdeki maddeten ve manen yakın bütün arkadaşlara arz-ı ihtiram eylerim. Erhamur Rahim'in olan Rabbimizden daimi niyazım aziz, muhterem ve müşfik üstadımdan ebediyen razı olsun ve bütün maksadını hasıl eylesin. Amin. El Baki, El Hubb fillah muhibbi muhlisiniz Hulusi çok sevgili müşfik üstadım efendim hazretleri evvela hem mübarek leyli aşerenizi hem kutsi bayramınızı ruhu canımla tebrik eder arz-ı hürmetlerimle nur neşreden ellerinizden öper kusuratımın affını istirham ederim saniyen bu günahkar adi aciz kusurlu liyakatsız miskin Tembel talebenizi Risale-i Nur'un hakayık kutsiyeyi imaniye i ve Kur'aniyesine ve sevgili üstadın terbiye-i ve maddiyesine mazhar buyuran Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hatsiz şükrediyorum. Elhamdülillah haza min fadli Rabbi. Sevgili üstadım, terbiye-i asarını her vakit bize ihsas eden Rabb-ı Rahim'ime ne kadar şükretsem yine azdır. Tahtisi i nimet olmak üzere şunu da arz etmek isterim ki hastalığımdan müşteki değilim çünkü Lillahilhamd Nuru Aynım ve Surur Ruhum ve gıday Kalbim olan Risale-i Nur'un hakikatlarını bil fiil ve bir tecrübe ders almama sebep oldu. Hem hakikaten Ömrü 40. seneyi devriyesinde müthiş bir tarzdaki maddi ve manevi hastalıklarıma her bir ricasında ruha ve kalbe binler nuru tevhidi ve ziyayi i teselliyi serpen ihtiyarlar risalesi. Hem her bir devasında bi nihaya şifa-i manevi bulunan hastalar risalesi. Hem bir kelime-i kutsiyeyi tevhidiyenin pek harika ve emsalsiz bir tarzda tılsımlarını keşfeden ve her bir cümlesinden nuru tevhid fışkıran 20. mektup. Hem hakikat-i imaniyenin en son ve en müşkül ve en derin ve bütün filozofları, hatta hükümai İslamiye'yi dahi hayrette bırakan çok mühim muammaları halleden 24. mektup. Hem kalbin bütün manevi yaralarına kutsî bir tiryak olan 17. söz ve emsali risaleler pek harika bir tarzda imdadıma yetişti ve tedaviye başladı. Ve bana şöyle bir kanatı katiye verdi ki, Güya Risale-i Nur, ez cümle mezkür risaleleri hem ben hem hastalık münasebetiyle yanıma gelenler ders alsınlar diye rahmeti ilahiye tarafından hastalandırılmışım. Evet, sanki. Sevgili, müşfik üstadımız, ihtiyarlar risalesini gençlere, hastalar risalesini sıhhatta olanlara yazmış. Salisen, orada bulunan ve sevgili üstadımızın kıymetli hizmetinde bulunan muhterem arkadaşlarımıza, hem birer birer selam, hem bayramlarını tebrik ederim. Sevgili üstadımızın ellerinden, kardeşlerimizin gözlerinden öperim. Elbâkî huvelbâkî, çok kusurlu ve hasta talebeniz, Mehmet Feyzi.